Kimi seviyorsa, insan onlarla beraber haşr olacak. Saadetleri seviyorsa, Peygamber e seviyorsa, Allah-u seviyorsa, insan onlarla beraberdir. Kıyamet gününde haşrı, cennette de hayvanlı onlarla beraber olacak. Onun için de saadetleri sevmemiz lazım, çok sevmeye çalışmamız lazım. ''Bizim tarikatımız'' buyurdu, ''Aşk-muhabbet'' tarikatıdır. Bu tarikatta da seyri sülük insanın muhabbet yoluyla olur. Bu ''Tarikatın piri Ebubekir Sıddık'tır'' buyurdu. Ve sahabelerin içerisinde en büyüğü Ebubekir Sıddık oldu, buyurdu. Bu acaba nedendir? Diğer sahabelerden daha mı çok amel yapıyordu? Daha mı çok namazlıyordu, ibadet ediyordu? ''Hayır.'' Buyurdu. O da, Peygamber Aleyhisselam ne kadar öğretmişse, ne kadar yapıyorsa, o da o kadar yapardı. Diğer sahabeler de o kadar yapardı. Hatta bazı sahabelerden daha fazla yapanlar da vardı. Öyle olduğu halde, o hepsini geçti. Hepsinden daha kıymetli oldu. Bunun kıymetinin sebebi buyurdu. Allah ve Resulünü en çok o seviyordu. Onu görmeyince idare edemezdi. Onu sık sık görmek isterdi. Ne zaman ondan birkaç saat ayrılsa hemen gider, arar, sorar, bulur onu. Onunla beraber olmak isterdi. Bu yüzden bu sevgisi arttı. Demek ki insanı sevdiren beraber olmaktır. Beraber olabilmek için de bu zamanın insanın imkanı az. Ziyarete gidebildiğimiz zaman beraber olabiliriz. Bu mübarekler kendi müşridlerinin yanında amel ederken, Havuz Hazretleri mesela, Sa'i Şah-ı yanında amel ederken, her sene iki üç defa gider yanına, müşridin yanına. Her gittiğinde de bir buçuk iki ay onun yanında kalırmış. E biz bir gidiyoruz, cumartesi gidiyoruz, pazar geri dönüyoruz. Fazla bir şey kalamıyoruz. Onun için bizim istifademiz, obanların istifadesine göre çok az oluyor. E, muhabbet de gidip gelmekten, beraber durmaktan arttığına göre, bu fırsatımız elimize az geçiyor bizim. Kim daha çok saadetlerden bahsediyor, kim durmadan sık, sık ziyarete geliyor, onun muhabbetinin alametidir bunlar. Bunlar belli diyor kendiliğinden. Neye gitse sohbet etmek istiyor, Fırsat ziyarete gitmek istiyor, bu içindeki muhabbetten geliyor. Onun için biz de kendimize onları örnek alıp, bunlar nasıl kazanmışlar bu muhabbeti, onlar da bizim gibi. Fazla mı tespit çekmişler, hayır. Fazla mı namaz kılmışlar, hayır. Neden kazanmışlar, biz de onların yaptığı gibi yapmaya çalışacağız hepimizle, o zaman hepimize aynı nimet hasıl olabilir.